Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.